Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hz. Rasulün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz haftalık sunumlarımızın bugün Medine'de 11 yıl bölümünün 38.sini sunacağız inşallah. Alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 17. bölüm. Hendek Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler 5. bölüm. Geçen hafta Ahzab Suresinin 21. ayetine kadar incelemiştik. Bugün 22. ayetten itibaren devam edeceğiz. Asap suresi Hendek Savaşı ile ilgili olarak devam ediyor. Allah Asap suresinin 22'den 25. ayete kadar 25. ayet dahil şöyle diyor ayetlerinde. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve resulünün bize vaat ettiği Allah ve رسولü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde inançlarını değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah sadakat gösterenleri ...sadaketleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara ise azap edecek yahut da tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah savaşta müminlerin yanındaydı. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. İnancın analizini yapan ayetler temel bir özet çıkarıyor. Burada. Müminler diğer insanlardan farklı olarak Allah yolunda ölme noktasına geldiklerinde imanları artar. Onlar işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Allah yolunda ölmeyi veya bugün toplumun genel olarak şehit olarak tabir ettiği konuyu farklı açılardan inceleyebiliriz. Öncelikle şehit olmaya delil gösterilen Bakara Suresinin 154. ayeti Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz demektedir. Ayetin orijinalinde şehit kelimesi geçmemektedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Siz bunu bilemezsiniz. ifadesindeki dirilik mecazi anlam veya müteşabih olarak karşımıza çıkar. Bu dirilik nasıldır? Bazılarının zannettiği veya anlattığı gibi, şehit olanların cesetleri toprağa verilirken, ruhları yani canları yeryüzünde mi dolaşmaktadır? Onlar aramızda mıdır? Şehit olmayanların ruhları dünyadan çekip gitmekte midir? Şehit olanlar ise cennet ile dünya arasında gezinmekte midirler? Hristiyan kültürüne bakarsanız, dünya ile sorunu olanların, Ruhları yani canları dünyadan kopamıyor. İnsanların arasında dolaşıp duruyorlar. Ruhlarının yani canlarının özgürleşmesi için dünya ile bağlantılarının kesilmesi gerekiyor. Onlar vicdan hesaplaşmasının ölümden sonra ruhları salmadıklarına inanıyorlar. Böylece kendilerine göre senaryolar üretiyorlar. Müslümanlar da benzeri düşüncelerdirler sanki. Sanki Müslümanlara göre de Şehit olanlar ilişkilerini dünyadan kesmiyorlar. Onlar savaşlara katılır. Ruhları insanlar arasında dolaşır. Onlar ölüp gitmemişlerdir. Dünyada cesetsiz yaşamaktadırlar dünya. Gerçekten şehit olduğuna inanılan insanın ruhu dünya ile cennet arasında gezinmekte midir? Bu sorgulamada birçok hata var. Birincisi, mizan kurulmadan, hesaplar kurulmadan kim cennete gidiyor? İkincisi, ayetler şehitler için herhangi bir açıklama yapmazken bu kadar uydurma hikaye neye göre üretiliyor? Üçüncüsü, her şeyden önce ruh kavramı ne bugün Müslümanların anladığı gibi ne de Hristiyanların anlattığı gibidir. Bugün Müslüman, Kur'an'da Allah'ın ruh hakkında söylediklerini bir kenara bırakmış, elinin tersiyle itmiş, aynı Hristiyanlar gibi inanmaktadır ruh konusuna. O nedenle Müslümanların öncelikle ruh kavramı üzerindeki bilgilerini ayetlere göre düzenlemeleri gerekir. Burada ruh konusuna girmeyeceğiz. Zira konumuz bu değil. Ancak Müslümanlara tavsiyem, Arapça orijinaline göre ayetlerdeki ruh kelimesini tarayıp anlamları üzerine ciddi bir araştırma yapmalarıdır. Değilse putperest Araplar veya Hristiyanlar gibi ruh inancına sahip olarak Allah'ın hesabına gitmek gerçekten çok büyük kaybolur. Kur'an'ın orijinalinde şehit kelimesi, eşşehide veya şöheda kelimeleri ile geçmektedir. Eşşehide kelimesi, Bakara suresinin 282. ayetinde geçer. Bu ayette de Allah bildiğimiz şehitlikten söz etmez, şahit olmaktan söz eder. Yani şehit, şehide, şöheda kelimeleri aslında şehitliği tarif eden değil, şahitliği tarif eden ayetlerdir. Kelimelerin bu yapılarından giderek bazı Müslüman bilginler yine bazı hadislere dayanarak şehit olanların cennete şahit olarak gittikleri, yani ölürken cenneti gördüklerini söylerler. Onlara göre mizan kurulmadan, hesap görülmeden, şehitler cennete direkt gideceklerdir. Müslümanların genel kültüründe var olan aşere-i mübeşşere gibi benzeri yorumlardan öte değildir. Yani aşeri mübeşşere ifadesi veya anlatımları veya hikayeleri veya rivayetleri bu tür benzeri yorumlardan öte değildir. Rivayetlere göre on kişinin dünyadayken cennetlik oldukları müjdelenmiştir. Allah'ın mizanı kurulup hesaba çekilmeden bu kişiler cennetlik ilan edilmişlerdir. Tabi İslam dininin peygamberinin dahi Allah'a vereceği hesabın korkusunu yaşadığı düşünülürse, bu tür rivayetlerin, yorumların geçerliği tartışılacaktır. Müslümanların kültüründe üretilen şehitlik kavramının Allah'ın ayetleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Ancak nedense, Müslümanlar, Müslüman toplumlar, siyasi liderler, Müslümanları yönetenler, ilim ehli, şehitlik konusu üzerinde fazlaca durmuştur. Kısaca, Allah için insanın canından vazgeçmesi olarak nitelenen şehitliğe ulaşabilmek için, insanın bilgi ve bilincinde bu tür varsayımların olması gerektiğine inanılmıştır. Bu yönde yapılan bütün yorumlar, böylece uydurulan hikayeler, Müslüman toplumların temel inanç noktası haline gelmiştir. Şehitlikle ilgili olarak uydurulan birçok hadiste, ayetlere aykırı külliyat teşkil etmiştir. Kimler, şehit sorusuna verilen cevaplarsa çok ilginçtir. Dini, milleti, ailesi, ülkesi, vatanı için insanın hayatını vermesi şehitlik olarak değerlendirilmiştir. Hatta suda boğulanın şehit sayılması, yani denizde suda boğulanın şehit sayılması, hamile kadınların doğum sırasında ölmesinin de şehitlik olarak değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şurası muhakkak ki, Allah'ın ayetleri insanların ürettiği şehitlik kavramından uzaktır. Mecazi olarak onlara ölü demeyin. Onlar diridirler ifadesi şehitlikten öte anlamlar taşır. Hatırlayacaksınız. Uğuz Savaşı'nda Müslümanlar ağır kayıplar vermişti. Bunun üzerine Mekke'nin önderlerinin savaşta ölen Müslümanlar için boşu boşuna gereksiz yere ölüp gittiler sözlerine karşılık Allah onların ölmediğini, diri olduğunu söylemektedir. Buradaki dirilik, cesedin toprağa girip, canın yani ruhun yeryüzünde dolaşması anlamında değildir. Bu ayet, Müslümanların boş yere ölmediklerini, ölümlerinin anlamı olduğunu, o anlamın yeryüzünde kıyamete kadar devam edeceğini, bu nedenle bu uğurda ölenlerin ölü değil, canlı sayılacaklarını vurgulamaktadır. Allah'ın yolunda ölen kişi, dünya için ölenle aynı değildir. Mekkeliler, dünyalıkları için hayatlarını ortaya koymuşlardır. Müslümanlar ise, dünyalıklarını bir kenara bırakarak, Allah yolunda mücadele ederek ölmüşlerdir. Dünyalık için ölenlerin ölümü sıradandır. Ancak Allah yolunda ölenlerin ölümü sıradan değildir. Onlar, önemli bir dava için ölmüşlerdir. Onların ölümünün anlamı kıyamete kadar sürecektir. Şehitlik konusunu özünden saptıran toplumlar Allah yolunda ölme kavramını anlamış değillerdir. Onlar dünyaya ait arzu ve hevesleri için ölme kavramı ile Allah yolunda ölme kavramını ayıramamışlardır. İkisi arasındaki fark iman çizgisinden ibarettir. Mal, mülk, eş evlat, can, ülke, ev, bar, bar, barınak bunların hepsi dünyalıktır. Onun için Allah Tövbe Suresi'nin 24. ayetinde şöyle diyor: "De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesâta uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Şimdi düşünün, babalar, oğullar, kardeşler, eşler, kısım, akraba, kazanılan mallar, kesata yani kesintiye uğramasından korkulan ticaret, hoşlanılan meskenler. Allah yolundaki mücadeleden daha önemli ise, bu nedenle Allah yolundaki mücadele bırakılmışsa, Allah ne diyor? Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık toplulukları hidayete erdirmez. Yani, bunlar için Allah yolundaki mücadeleyi terk edenler, fasıktırlar. Onlar, hidayet etmemiştirler. Allah onlara emrini gönderecektir. Nasıl bir emir? Artık siz düşünün. Allah ayetlerinde emrinden örnekler veriyor. Bu örnekleri hiçbir Müslüman duymak istemez. Hiçbir zaman. Şimdi tekrar düşünün. Törbe suresinin 24. ayetinden giderek insan şöyle dese, ben niye? Babalarımız, oğullarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, hısım akrabamız, işimiz, evimiz, ülkemiz için mücadele etmeyeyim. Niye? Elbette bunlar için de hayatımı veririm. Peki Allah yolunda mücadele için değil de bunlar için hayatını veren insan şehit olur mu? Müslümanların kültürüne bakarsanız olur. Tövbe suresinin 24. ayetine bakarsanız Allah için değil de bunlar için hayatını ortaya koyan fasıktır. Bu durumda Müslümanların şehitlik kültürüyle Allah'ın ayetleri ayrılmış olmaz mı? Yani Allah şehitliği ki şehit kelimesi geçmiyor. Allah, Allah yolunda mücadeleyi, Allah yolunda ölmeyi ayrı bir kavramda anlatımda, anlamda anlatırken insanların ürettiği şehitlik kavramları ve nasıl ölürse şehit olacak kavramları ayetlere uyuşuyor mu? Yan yana geliyor mu hiç? Şehit konusundaki kavramlar yozlaştırıldığı için günümüzde herkes şehit kelimesini kullanmaktadır. Ateistler, Layıklar, solcular, kapitalistler, hümanistler, Allah'tan yana olanlar, olmayanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, herkes. Herkes. Şehitlik kavramını kullanıyor. Niçin? Nacizane. Ben bu niçin sorusuna karşılık şu cevabı bulabildim. Başka türlü insanları kendi çıkarları için ölüme gönderemiyorlar. Yani siz insanları ölüme göndereceksiniz. Ne diyeceksiniz? Hadi bizim için gidin ölün, biz biraz mevki yapalım, biz biraz makam yapalım, biz biraz zengin olalım, biz biraz işte insanların tepesinde, saraylarda, şatollarda yaşayacak derecede mal, mülk sahibi olalım. Siz gidin ölün, bizim için ölün demeleri mümkün mü? Onların önüne bir kavram çıkarıyorlar. Bu kavramla insanları ölüme gönderiyorlar. İşte buna dünya literatüründe şehitlik deniyor. Herkes de var. Sadece Müslümanlarda değil, Hristiyanlarda şehitlik var, ateistlerde var, Budistlerde var, herkes de. Dünyanın hangi toplumuna giderseniz gidin, insanları ölüme yollayabilmek için bir subjektif, bir soyut kavram üretilmiş. Türkçe'ye çevrildiği zaman adı şehit oluyor. Böylece kendi çıkarları için insanları, bazıları ölüme gönderebiliyor. Bir insanı ölüme gönderebilmenin tek yolu, ona olağanüstü fantastik bir kavram yüklemektir. Ve fantastik hikayelerle o kavramları beslemektir. Değilse insan niye canını ortaya koysun? Şimdi ben size desem ki halkım benim için gidin ölün desem sen kimsin ya dersiniz? Niçin ölecekmişsiniz dersiniz? Manyak mısın sen dersiniz? Bir toplumun lideri kalsa dese ki benim için ölün dese herkes güler senin için niye ölelim der. Ama insanlar üstad olmuş bu konuda. Bir kavram üretiyor. Bu kavrama göre hadi gidin ölün diyor. Benim için değil. O kavram için öldürüyorlar. Onun için dikkat edin. Öncelikle ölümü kutsallaştıran kavramlar kutsallaştırılmıştır. Mesela hangi kavramlar ölümü kutsallaştıracaksa önce onlar kutsallaştırılmıştır. Ölüm kutsaldır. Ne zaman? Nasıl? İnsan vatanı için öldüğünde o zaman ölüm kutsaldır. Neden? Vatan kutsaldır. Vatan için ölmek kutsal olabilmesi için, bakın vatan için ölmek kutsal olabilmek için, vatanın kutsal olması lazım. Bir insanı bir şey için öldürebilmek için, önce onun kutsallaştırılması gerekiyor. İnsan dini için öldüğünde, o zaman din kutsaldır. Onun için gönderirsiniz. İnsan ailesi çocukları için öldüğünde, o zaman aile çocuklar kutsaldır. İnsan görevi sırasında öldüğünde, ki görevi önemli mi? Hayır. Mesela ülkemizde genelevi bekleyen bir polis, bar, pavyon bekleyen bir polis, kumarhane bekleyen bir polis olabilir. O zaman onun görevi kutsaldır. Mesleği anladınız mı? Bu polis oralarda beklerken kazara ölürse şehit olacak. İnsanlar kutsal olmayan ölüm için ölmeyeceklerine göre pisipisine ölmemek için önce kutsallar yaratılır ve o kutsallar için ölmenin kutsal olduğu anlatılır. İşte çözdünüz mü? Sosyolojik ve psikolojik olarak bir insanı ölüme gönderebilmek için insanlar, toplumlar, toplumun pedagogları, toplumun felsefecileri, toplumun siyasetçileri, toplumun hamanları, toplumun sihirbazları, toplumun imamları, rahipleri, hahamları, hocaları Fakihleri, müştehitleri önce kutsal yaratır, sonra o kutsallar için insanları ölüme gönderir. Başka türlü insanlar ölmek istemez. Kutsallar yaratılır, insanlar o yaratılan kutsallar için ölmeye davet edilir. Günümüzün şehitliği böyledir. Şehitlik kavramı. Tarihten gelen şehitlik kavramının özü budur. İnsanlar çıkarları için insanları öldürebilmek için her konuda kutsal yaratmış, her konudaki kutsal için insanları ölüme gönderebilmek için buyurun işte kutsalınız bu kutsal için ölen şehittir demiş. Kimin adına? Allah adına söylüyor. Allah adına kutsal yaratıyor ve o kutsal için insanı ölüme gönderiyor diyor ki Allah için ölüyor. Şimdi bar bekleyen polis şehit olacak. Allah için ölmüş olacak. Onun için günümüzün şehitliğine Ateistler, laikler, dinsizler, solcular, kapitalistler sahip çıkıyor. Çünkü bakıyorlar ki bu işi Müslümanlar çözmüş, dindarlar çözmüş, Hristiyan dindarlar, Yahudi dindarlar, Budist dindarlar çözmüşler işi. Bir kutsal yaratırsın, o kutsal uğruna insanları şakır şakır şakır şakır ölüme gönderirsin. Öyleyse bizim kutsallarımız niye olmasın? Demiş ateistler, laikler, dinsizler, solcular, kapitalistler. Onların da kutsalları var insanları öldürmek için. İnsan canına kıyabilmek için, kendi çıkarları için kutsal yaratmasını bilmek gerekiyor. Sizin kutsallarınız var mı insanları öldürebilmek için? Var diyorsanız mesele yok işte, başarmışsınızdır. Yok diyorsanız daha bu konuda becerikli değilsiniz demektir. Amaçları yarattıkları kutsallara göre insanları ölüme göndermektir bu insanlara. Şimdi sorun bakalım. Genelevi bekleyen. Bar pavyon bekleyen, kumarhane bekleyen bir polis ölünce şehit olur mu? Olur diyecekler. Peki Allah'ın haram sadıklarının bekçiliğini yapan bir polis nasıl şehit olur diye sorun. Sorduğunuz zaman çok karıştırma oraları diyecekler. Sıkışınca susturacaklar. Ayetlerin çizdiği iman der ki, insan ancak Allah yolunda mücadele ederse anlamlıdır. Ancak Allah yolunda mücadele ederken ölürse, o zaman onların ölümü anlamlıdır. Ancak o zaman onlar ölmüş sayılmaz diridirler. Değilse Allah yolunda mücadele ederken ölmeyenler. Sıradan ölümlerle karşı karşıyadırlar. Allah yolunda mücadele ederken ölmeyenler diri değildirler. Öylesine ölüp gitmişlerdir. Allah'ın ayetleri böyle demektedir. Diğer taraftan Allah ayetlerinde şehitlik kavramı üretip şehit olanlar cennete direkt gidecekler diye bir şey söylememiştir. Böyle bir şey yok. Siz ayetleri okuyorsunuz. İçinizde bugüne kadar defalarca ayet okuyanlar var. Kur'an'ın tamamını okuyanlar var mealen de olsa. Aylarca, yıllarca şu mektep odasından sürekli ayetler okunuyor ve anlatılıyor. Siz Allah'ın şehitlik kavramı ürettiğini ve dünyada Allah yolunda mücadele edip ölenlerin Direkt cennete şakır şakır gittiklerini anlatan bir ayet gördünüz mü? Böyle bir ayet var mı? Hani gördüyseniz bana söyleyeyim ben cahilliğime hemen itiraf ederim. Cahilmişim derim. Ama ben inanıyorum ki ve ben görmedim ki böyle bir şey yok. Bu sözü söyleyenler Allah'tan kendilerine bir delil bulmadıkça yalancıdan başka değillerdir. Onlar yalancılar olarak Allah'a iftira etmekten hesaba çekilirler. Asap Suresinde Şehit kelimesi geçmez. Ancak bazı mealler 23. ayetin mealine ya direkt olarak ya da parantez içinde şehit kelimesine hemen yapıştırırlar. Açın bakın asap suresinin 23. ayetine. Bazı meallerde direkt parantez içinde değil şehit yazılacaktır. Bazılarında ise parantez içinde yazılacaktır. Allah orada güya şehitlerden bahsetmektedir. Halbuki böyle bir şey yok. asap suresinin 23. ayetin öncesi ve sonrası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 sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde inançlarını değiştirmemişlerdir demektedir. Müminler hayatlarını tehlikeye düşürecek olaylar başlarına gelmeden önce özet olarak şöyle diyorlardı. Biz dünya hayatını Allah için yaşıyoruz. Allah bizi yeryüzüne imtihan etmek için gönderdi. Buna inanıyoruz. Buna göre yaşayacağız. Bu inançla öleceğiz. Elbette bu hayatımız bir gün son bulacak. İsteriz ki Allah yolunda mücadele ederken ölelim. Hiçbir zaman dünyevileşmeyelim. Allah'a güvenip, Allah'a dayanan, Allah yolunda mücadele içinde olan, bu uğurda canlı verenlerden olalım. Şimdi bu sözler çok anlamlıydı. Hani bugün bizim de evlerimizde, yumuşak kanepelerde, koltuklara yaslanmış, bir elimizde çay bir elimizde pastalar, börekler yerken, hatta bilgisayarlarımızın başında ayetlerden söz edip, mücahidlikten, Allah yolunda ölmekten söz edişlerimiz vardır. Allah bu sözlerimize istinaden bizi gerçekle karşı karşıya getirince ne yaparız? Ne yapacağız? Sorgusunda yine klavye başında oturduğumuz yerlerden cesaret gösterileri yapabiliriz. Ama o gün geldiğinde ne olacak? İşte o zaman... Ölüm ensemizdedir. Etrafımızda birbirimize hava atacak kimse yoktur. Alnı kabağımız namlunun ucundadır. Veya bedenimiz bir bombanın hedefindedir. İşte tam bu noktada duygularımız Allah'a kavuşmanın zamanı geldi midir? Yoksa yahu ne işim var benim burada mıdır? Bu sorgulamada Hendek Savaşı'nda Müslümanlardan bazıları sağlam çıkmışlardır. Gerçekten Allah'a ve Resulüne iman edenler ölüm gerçeğiyle karşılaştıklarında Allah'a kavuşmanın zamanı geldi demişlerdir. Andolsun ki bu Allah'ın ve Resulünün söylediğidir. Elbette Rabbimiz bizi kendine çağırmaktadır. Bizi pisliklerden, dünyevi kirlerden arındırıp katına ulaştıracaktır. Ey iman edenler, yeryüzünün pisliklerinden, dünyevi arzularınızdan uzaklaşıp, Allah'a kavuşmak ister misiniz sorgusunda müminlerin sözü evettir. Onlar bu gerçekle karşı karşıya geldiklerinde imanları artar. Allah'a kavuşma ümidiyle yanıp tutuşurlar. Onlar o anda korkulardan uzaktırlar. Babaları, anaları, oğulları, eşleri, hısımları, akrabaları, evleri, işleri geride kalmıştır. Artık onlarla bağlarını tamamen koparmışlardır. Allah'a bir an önce kavuşmanın sabırsızlığı içindedirler. İmanları artmış, dünyadan göç etme vaktinin geldiğini düşünmektedirler. İşte onlar müminlerdir. Onlar verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Onlar söyledikleri sözlerle karşı karşıya gelip, verdikleri sözü yerine getirerek, sebat ederek, geri dönmeyerek imanlarını artırmışlardır. Onlar normal zamanlarda, ''And olsun ki Allah için canımızı veririz.'' Bu yolda sebaat ederiz. Asla geri dönmeyiz demişlerdir. Bugün onların verdikleri sözleri yerine getirmeniz günüdür. Bugün onların verdikleri sözlere sebaat etme günüdür. Yalandan, riyadan uzak, kalpleri iman dolu olarak beklemektedirler. İşlerine sevinç düşmüştür. Kurdukları hayaller gerçek olmak üzeredir. Üzerlerine Allah tarafından indirilen sekine yani dinginlik onları imanlarının doruğuna çıkarmıştır. O müminler içinde daha önceden de aynı sınavdan geçenler vardır. Verdikleri sözü yerine getiren, Allah yolunda mücadele ederek hayatlarını Allah'a adayanlar vardır. Şimdi aynı inanç, aynı hayal için bekleyen müminler vardır. Andolsun olsun ki onlar karşılaştıkları gerçekle asla kararlarından dönmemişlerdir. Sebatları, azimleri inanç üzerine devam etmektedir. Rabbiniz sözünde duran, sebat eden, kendini Allah'a adayanları elbette mükafatlandıracaktır. Hiçbir zaman sözünden dönmez Allah. Allah hiçbir zaman sözünden dönmez. Onun sözü haktır, gerçektir, adalettir. Belki de bu ifade Müslümanların ürettikleri şehit kavramına bir teminattır. Yani şehit olanlar cennete gidecek diye. Belki de. Ama şehit kavramı yok ki. Ancak Allah hiçbir zaman mizan kurulmadan, hesap görülmeden kimseye cenneti vaat etmedi. O ayetlerinde cennetin yollarını tarif etti. Cennete gidilecek amelleri tarif etti. Cennete gidecek amelleri işleyenleri tarif etti. O mizan, o hesap bir adalettir. İster cennetlikler, ister cehennemlikler, o mizandan geçecek, o hesabı tadacaklardır. İnananlar hesaplarını yüzlerinin akıyla vermenin gururunu yaşayacak. İnkar edenler, riyakarlık içinde olanlar ise hesaplarını verememenin zilletini taşıyacaklardır. O nedenle hesap günü gelmeden peşinen cenneti görmek zor. Ama cennet yollarını görmek mümkün. Müminler cennetin yollarına düşerler. O yolda yürürler. Yolun sonunda gururla hesap verme, ferahatlarını alma vardır. Finishi, bugünkü deyimle finişi yakalama vardır. Cennetin yolunda yürüyenlerin önünde hesap kaldırılmamıştır, mizan kaldırılmamıştır. Kim hesabı, mizanı kaldırırsa ayetlere ters düşer. Ayetleri okuyun. Andolsun ki Allah'ın rasullerinin her biri hesaba çekilecektir. Andolsun ki inanan, inanmayan bütün insanlar hesaba çekilecektir. Dünya hayatı hesapsız, kitapsız bir hayat değildir. Dünya hayatı hesaba, kitaba dayalı bir hayattır ki sonunda dayandığı kitaba göre hesaplanacaktır dünya hayatındaki yapılanlar. Bu sünnetullah'tır. Yani Allah'ın dünya hayatı için koyduğu temel yasadır. Kimse bunu değiştiremez. Değiştirdiğine, değiştireceğine inananlar kaybetmişlerdir. Hesap günü onlara acı bir müjde vardır. O müjde hesaplarının kötü sonuçlandığının ibarettir. Andolsun ki, kim kavramlarına ayetlere göre değil de, aklına, duygularına, yalan yanlış kültürüne göre edinmişse kaybedenlerdendir. Müslümanın diyenlerden bazıları, gerçekle yüz yüze geldiklerinde sözlerinden vazgeçmiş, sebatlara kırılmış, geri dönüşüp başlamıştır. Onlar imandan çok nifak içindedirler. Rabbiniz onlara bağışlayan, esirgeyen olarak yaklaşır. Eğer imanlarını sebat etmeyip geri dönenler olursa, sözlerinden vazgeçip nifak içinde olanlar olursa, Allah onların tavırlarına bakar. Onlar tövbe eder, tekrar iman talep ederlerse, Allah'a samimiyetle yaklaşırlarsa, Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah zalim değildir. O esirgeyendir. O bağışlayandır. Kullarından hatalı olanlara şans verir. Onlara artık sen hakkını yitirdin demez. Onlara sen sözünden döndün, sen sözüne ihanet ettin, seninle işim kalmadı demez. Rabbine ihanet ettin, sana olan inancım kayboldu demez. Sen inancına ihanet ettin, ben de sana inanmıyorum artık demez. Ona gerçeği görmesini, hatasını anlamasını, tövbe edip imanı talep etmesini söyler. ki. Samimiyetle Rabbine dönen her günahkar için Allah'ın tövbeleri kabul ederim. Ahdi vardır, sözü vardır. Ey inananlar! Hiç şüphesiz ki Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah savaşta müminlerin yanındaydı. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. O gün hendekte. Allah inananların yanındaydı. İnkar edenler hiçbir şey elde edemediler. İntikamla, öfkeyle geldiler. Gelirken Medine'de taş taş üstüne bırakmayacaklarını söylüyorlardı. Muhammed'e ve arkadaşlarına dünyayı dar edeceklerini söylüyorlardı. Bedir'in, Uhud'un intikamını alacaklarını söylüyorlardı. Müslümanların kökünü kazıyacaklarını söylüyorlardı. Müslümanlara yardım eden, onlarla birlikte olan Yahudilere, putperest Araplara gerekli dersi vereceklerini söylüyorlardı. Bütün güçleriyle, Çinleriyle, öfkeleriyle gelmişlerdi. Ama ne o, gerisin geriye döndüler. Öfkelerini yutarak geri döndüler. Hiçbir şey yapamadılar. Müslümanları karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Yahudileri, putperest Arapları, Müslümanların aleyhine kışkırtmak için ellerinden geleni yaptılar. Belki de Mekkeliler hayatları boyunca liderleri Ebu Sufyan'ın kurnazlığı, zekasıyla Müslümanları yenmek için yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. Bütün kozlarını oynadılar. Bütün Arabistan'a verdikleri vaatler, putperestliğin koruyucusu olarak verdikleri vaatler, Müslümanlardan yana olanlara, destekleyenlere yaptıkları tehditler hepsi havada kaldı. Çünkü Allah inananlardan yanaydı. Allah'ın Müslümanlardan yana olmasını inkar edenler, münafıklar bunu anlayamazdı. Onların gördükleri şey insan sayısı İnsanların ellerinde bulundukları silahlardı. Onlar kendilerini Allah'a adayan, Allah yolunda ölüme hazır bir topluluğu anlayamazlardı. Hendek günü birçok münafığın, Yahudilerin bu iş burada bitti dediği anda mü'milerin imanı arttı. Onlar Allah yolunda ölmeye hazır bekliyorlardı. Artık hangi güç onları öldürebilirdi? Hangi güç? Allah için ölmeyi bekleyen bir insanı kim öldürebilir? Onlar asla öldürülemezdi. Çünkü onlar ölmeyi değil, kıyamete kadar diri olmayı arzuluyorlardı. Cesetleri toprakla birleşse de kıyamete kadar yaşamak istiyorlardı. Bunu münafıkların, kafirlerin anlaması mümkün değildi. Bu bilgi, bu bilinç onlara imanın doğruğuna taşıdı. Ve Allah onları kucakladı. Onlara yardım etti. İşin en garip yanı ne biliyor musunuz? Medine'nin etrafı kuşatılmış, müminler Allah'a kavuşmak için ölmeyi beklerken, Hendek Savaşı'nda en az ölüm oldu. Kafirlerden ve Müslümanlardan ölenlerin sayısı, bütün savaşlardan daha az işte Hendek Savaşı'nın sırrı burada yatıyordu. İnsanlar bazen çok yanılıyorlar. Ölmemek için gittikleri yerde, ölmemek için türlü hesaplar yaptıkları zamanda, Büyük ölümler yaşarken, ölüme hazır olduklarında, ölmemek için hiçbir hesap yapmadıklarında, her şeyleri ile Allah'a teslim olduklarında, Allah onları mükafatlandırıyordu. Allah'ın mükafatı bu sefer farklı şekilde teşekkül ediyordu. O müminlere, bu inancınızla, bu örneklerinizle gidin, yeryüzünde yaşayın, insanlara örnek olun diyordu. Buna anlamak imandı. Bu inancı yaşamak İslam'dı. Kafirler, bunu anlayamazlardı. Münafıklar bunu anlayamazlardı. Allah gücünü, galibiyetini farklı şekillerde gösteriyordu. İnsanlar farklı galibiyetler beklerken Allah galibiyetin, gücün başka açılarını gösteriyordu. Nitekim Hendek Savaşı'ndan sonra Mekkeliler bir daha saldıramadılar. Mekke ile Medine arasında uzun süreli bir anlaşma oldu. İleride yapılan anlaşmayı göreceğiz. Müslümanlar bilgileriyle Bilinçleriyle, yaşamlarıyla bütün Arabistan'ı etkileri altına aldılar. Allah'ın bu nimetini kimse hesaplayamazdı. Hendek Savaşı, tarih kitaplarında kuru bir savaştır. Araştırın, bir paragraf, iki paragraftır. Halbuki o kadar anlamlı bir savaştır ki, savaş olmaktan ötedir aslında. Hiçbir şey olmamıştır yani. Ama orada, orada bulunan Müslümanların, orada bulunan kafirlerin anlamları, Duyguları, düşünceleri o savaşa öyle bir anlam katmıştır ki o savaş dönüm noktası olmuştur. Mekke'nin fethini hazırlayan bir savaştır. Dönüm noktasıdır. Bütün Arabistan'ın Müslümanlara teslim olduğu bir savaştır. Halbuki öyle ordular karşı karşıya gelip birbirini vurmamıştır. Uhud'daki gibi veya Bedir'deki gibi. Şu kadar Mekkeli, tarih kitaptan da öyle yazar, şu kadar Mekkeli Medine'yi kuşattı. Savaşta bu kadar kişi öldü, şunlar ihanet etti, şunlar münafık yaptı. Bunların ne önemi var? Allah'ın ayetlerine bakın. Allah, insanların aklına, muhakemesine, duygularına, kalbine, iradesine sesleniyor. Sayılara değil. Farklı açılardan olayları değerlendiriyor. Değilse ölüm, yaşam nedir ki? Nasıl olsa bütün insanlar şu veya bu şekilde ölecekler. Kimi kazaya kurban gidecek? Kimi hastalıklar nedeniyle ölecek? Ölümlerin sebepleri hiç önemli değil. Önemli olan Ölüme katılan anlam. İşte bu anlam dirilik. Bu anlam kıyamete kadar yaşamak. Bizler Müslümanlar olarak Hendek Savaşı'nda Müslümanlardan şu kişiler şehit oldu. Kafirlerden şu kadar kişi öldürüldü diyebiliriz. Sayı önemli mi? İsimler önemli mi? Allah'ın ayetlerine baktığımızda ne sayıların ne kişilerin önemi var. Önemli olan ölüme anlam yüklemektir. Ey Müslüman! Ölüme hangi anlamı yükleyeceksin? Önemli olan bu sorguya ne cevap vereceksin? Ne şekilde gerçekleştireceğindir? Ki gerçekleştirmek senin elinde değil. Ancak gerçekleştirme yolunda, gerçekleşme yollarında dolaşırsın, yürürsün. Bu yolda Allah yolunda Resul'e uygun şekilde aktif olarak mücadele etmektir. Kısır tartışmalardan uzak, anlamsız yorumlardan uzak. İyi bilin ki İnsanların arzlarında dolaşan anlamsız ölümler vardır. Anlamlı ölümler vardır. İnsanların hayallerini süsleyen. Ashab suresinin bu ayetleri anlamlı ölümlerden söz ediyor. Ölümü görünce imanlarını artıran müminlerden söz ediyor. Bunu anlamak hidayettir. Bunu anlayan hidayettedir. Bunu anlayıp yaşayan hidayettedir. Allah Hendek savaşından sonra gelişen olaylara işaret ediyor.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 Mekkelilerin topladığı orduyla kuşatılmıştı. Mekkeliler Müslümanlara yardım eden, onlarla birlikte olanlara tehditler savuruyorlardı. Ehli kitaptan Beni Kureyza kabilesi varlıklarını korumak için bir Müslümanlardan, bir putperestlerden yana oluyordu. Ortada fırıldak gibi dönüyordu. Ne yaptığı belli olmuyordu. Her iki tarafa da güven vermemişti. İnançlarının Hayallerinin, yaşamlarının odağında canlarını, mallarını, çocuklarını, evlerini, bağlarını, bahçelerini, kurmaklarını, korumak vardı. Bütün gayleri korumak için uğraştıkları şeyleri kurtarmaktı. O nedenle gidişata göre hareket ediyorlardı. Mekkelilerden gizli Rasul ile anlaşıyorlar, Rasulden gizli Mekkeliler anlaşıyorlardı. Yani öyle ki kim galip gelirse onlardan yana olacaklardı. Onlar çıkarları doğrusuna tuzak kurup duruyorlardı. Tabii onların tuzağı varsa Allah'ın da tuzağı vardı. Allah onların gözlerini kararttı ve onlar düşünmeden, ileriyi görmeden, başlarına ne geleceğini anlamadan Müslümanların, kadınlarının, çocukların yaşadıkları yerlere saldırı verdiler. Bu durum onların gerçek niyetlerini ele verdi. Mekkeliler kuşatmadan vazgeçip bırakıp gittiklerinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Hemen kendilerine, benim nadır kabilesine uygulanan kuralların uygulanmasını istediler. Ancak istekleri olmadı. Rasul Beni Nazır kabilesine uygulanan kuralları, Beni Kureyza'ya uygulamadı. Onların dileğiyle, Saat-i Muaz hakem oldu. Kararı o verdi. Verilen karar neydi? Mallarına, çocuklarına, kadınlarına el konulacak. Kabilenin reşit olmuş bütün erkekleri öldürülecek. Bu hüküm, Yahudilerin kendi şeriatları yani kendi yasalarıydı. Bu konuyu önceki haftalarda genişçe açıkladık. Sonuçta Yahudilerin korumak için gayret ettikleri ne varsa ellerinden çıkmış, üstüne canlarından olmuşlardı. Halbuki Beni Nadır kabilesi açıkça Uhud'da Mekke'den yanılmış, cezaları da Medine'den sürülüp çıkarılmak olmuştu. Ama Beni Kureyza kabilesinin Çıkarları dolusunda fırıldak gibi dönüp durmaları onların hayatına mal oldu. Kararı Rasule bırakmayan Beni Kureyza kabilesinin önde gelenleri son anda kendilerine en büyük kazı atmışlardı. Zannediyorlardı ki Rasul değil de dostları saat bir Muaz haklarında karar verirse büyük bir cezadan kurtulacaklardı. Beni Kureyza kabilesinin önderleri ve erkekleri sonuna kadar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 bu nimetin hatırlatıyor. Olayın özünde yatan şey, insanların çıkarları dolusunda diğer insanları kullanmak isteğinin Allah tarafından asla kabul edilmediğidir. İnsan dürüstçe düşmanlık yapabilir. Hatta inkarını ortaya koyabilir ama çıkarı için ihanet ederek insanları kullanmaya kalkamaz. İnsanları kullanmak, onları çıkarların kölesi haline getirmek Allah katında en büyük suçlardan biri olarak ortaya çıkar. Beni Kureyza kabilesinin önde gelenleri, Mekkelileri, Müslümanları çıkarlarına göre köle etmek istediler. Birbirinden gizli olarak iki toplulukla anlaştılar. Müslümanlara sizin yanınızdayız derken, Mekkelilere de sizin yanınızdayız diyorlardı. Böyle bir psikolojinin, karakterin, insanlıkla hiçbir ilgisi yoktu. Bu insan karakteri, yeryüzünü bozan, İnsanlar arasında nifakı dolaştıran, insanların duygularıyla oynayan bir karakterdi. Allah onlara öyle bir ceza verdi ki kendi yaptıklarının cezasını kendi elleriyle verdiler. Rasul hükmü onlara bıraktı çünkü onlar Rasulün hükmetmesini istemediler. Onlar sahip bir muazza bıraktı, sahip bir muazze inandıkları kitaba bıraktı. İnandıkları Tevrat onların ölümüne hükmetti. Hükmü Allah'a ve Resulüne bıraksalardı, Rahman ve Rahim olan Allah ve onun emrini dinleyen Allah Resulü belki de çok yumuşak davranacaktı. Belki o zaman kendilerine bir çıkış yolu bulacaklardı. Ancak Allah onların kalplerini biliyordu. İçlerindeki nifakı biliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Hangi insan, hangi toplum kendi ölüm fermanını kendisi verebilir? Allah, beni Kureyza kabilesinin kurduğu tuzaklara karşı onların tuzağını boşa çıkardığı kendi ölümlerine hükmettiler. Böylece sadece Müslümanlar değil, aynı zamanda Mekkeliler de böyle hain, yüzlü, riyakar çıkarlarına göre hareket eden bir topluluktan kurtulmuş oldular. Ey Müslümanlar, siz Allah'a güvenir, yolundan giderseniz bilin ki Allah sizi bilmediğiniz nimetlerle donatır. Siz, yeryüzünden nasiplenme işini Allah'a bırakın. Yahudiler gibi, yani Beni Kureyza kabilesi gibi, bağınız, bahçeniz, kaleniz, evleriniz, ballarınız, hayvanlarınız, eşleriniz, çocuklarınız için ortada fırıldak gibi dönmeyin. Eğer siz, dost doğru olursanız, Rabbiniz size dilediği kadar verir. Hiç ummadığınız mirasa konarsınız. Ama illa ki dünyalıklar için varız diyorsanız, amacınız dünyanın efendiliği, yeryüzünün hakimiyeti, dünya mallarının sahipliği, evlerinizin, eşlerinizin, çocuklarınızın hesabı, kitabıysa bilin ki Allah bütün bunları elinizden alabilir, sizi yeryüzünde yalnız bırakabilir. Hendek savaşının ardından Müslümanlar, münafıklar ve Yahudi kabilesi Kureyza üzerinden Allah Müslümanları birçok açıdan eğitmiştir. Yaşamın tarihini kronolojiden çıkarıp inancın gerçekleriyle ayetlerin yol gösterdiği şekilde, ayetlerin gösterdiği şekilde okumak gerekmektedir. Aksi halde geçmiş okumak hatta ayetleri geçmişsiz okumak hiçbir şey ifade etmeyecektir. İşte bugün Müslümanlar aralarında Kur'an'ı sürekli okuyorlar. Okurken sürekli de tartışıyorlar. Okurken kendi yaşamlarına indirgeyemiyorlarsa, okurken o ayetlerin indiği yaşamın özünü, duygularını, düşüncelerini, o imanın selini algılayamıyorlarsa okumanın anlamı kalmamıştır. İstediğiniz kadar okuyun. Hiçbir şey ifade etmez. İçinde yaşadığınız hayata bakın. Mekkeliler gibi Müslümanları kuşatanları görebiliriz. Hendek'te Allah yolunda ölümü bekleyen müminleri görebiliriz. Beni Kureyza kabilesi gibi çıkarıl doğrusunda herkesle iyi geçinmeyi, herkesi kullanmayı arzu edenleri, hayatlarında uygulayanları görebiliriz. Bugün Müslümanların kafasındaki Müslüman, Müslümanlık nedir? Bugün Müslümanların kafasındaki Müslüman toplum nedir? Bugün Müslümanların Müslümanlık yaşamı diye algıladığı, hayatına soktuğu nedir? Allah için bugün Müslümanlar her şeyinden vazgeçebilecek Müslüman mıdır? Allah için bugün Müslümanlar birbirleriyle kenetlenmiş, birbirine güvenen, birlikte Allah yolunda ölüme hazır olan Müslüman topluluk mudur? Yoksa Müslümanların etrafını kuşatan güçlerle nasıl iyi geçinebilirim? Nasıl onları rahatsız etmeden yaşayabilirim? Diyen, düşünen Müslümanlar, Müslümanlardan oluşan toplum mudur bugün Müslüman toplumlar? Dikkat edin. Allah yolunda ölmenin birinci kuralı, Allah yolunda ölmeye hazır bilgiye, bilince, inanca sahip olmaktır. İkinci kuralı, Allah yolunda ölümü gerçekleştirecek yollarda yaşamaktır. Üçüncü kuralı, İslam düşmanlarının, ...Müslümanların hayatına son verecek şekilde gözlerini karartmalarıdır. Yani bir Müslümanı öldürmek için İslam düşmanlarının harekete geçmesidir. Yani bir Müslümanın veya bir Müslüman toplumun varlığı Allah, Resul, İslam düşmanlarını o kadar rahatsız etmelidir ki... ...ben bu Müslümanı, biz bu Müslümanları yok etmezsek, öldürmezsek, bize yaşam haramdır diye... Onların inanması gerekir. Değilse, hangi nedenle bir insan, diğer bir insanı öldürmek için yola çıksın? Enayi mi? İnsan kafir de olsa, Müslüman de olsa, hatta günün deyimiyle barışçı, insanlıkçı, asla insan öldürmek istemeyen de olsa, bir gün insan öldürmeye niçin karar verir? Hiç kendi varlığını tehlikede görmeyen insan, diğer insanı yok etmek ister mi? Müslüman, yalansızlığı, riyasızlığı, dürüstlüğü ile öne çıkıp yeryüzünde tüm insanlar arasında barışı, esenliği, huzuru korumak isteyendir. Zulme karşıdır, haksızlığa karşıdır. insanların üzerinden çıkar sağlamaya karşıdır. Böyle bir Müslümanın varlığından yalancılar, riyakarlar, insanların sırtından geçinen asalaklar, soyguncular, talancılar, insanlara efendilik taslayanlar rahatsız olur. Bir de bu tür Müslümanlar çoğalıp onları engellemeye kalkarsa, yani böyle inancıyla, davranışıyla, hareketiyle, diğerlerini razı eden insanlar, Müslümanlar çoğalırsa ve bunları engellemeye kalkarsa, yani zulmü engellemeye kalkarsa, yalancılığı engellemeye kalkarsa, riyakarlığı engellemeye kalkarsa, asalakçılığı, soygunculuğu, talancılığı, insanlar üzerinden efendilik taslayanları engellemeye kalkarsa, o zaman diğer toplum yani engellenenler Müslümanları yok etmek ister. Ama günümüzde olduğu gibi olursa, işler sarpa sarar. Günümüzde ne diyor Müslümanlar? Sakın! Yalancıları, sahtekarları, riyakarları, hırsızları, dolandırıcıları, zinakarları, ikiyüzleri, zalimleri, insanların üzerinden çıkar sağlayanları rahatsız etmiyor Herkesin yaşama hakkı var. Demokratız. Demokratlık herkesin inandığı gibi yaşamasını kendi gibi yaşamasını sağlamaktır. Herkes istediği gibi yaşasın. Ha, kişisel olarak sana zarar vermişse, mesela bir sahtekar seni kandırmışsa, o zaman hakikaten git hukukta ara. Bir yalancı seni kandırmışsa git hukukta ara. Bir hırsız seni kandırmışsa, senin malını çalmışsa, git hukukta ver. Bir zinakar senin rızan olmadan sana taciz etmişse, o zaman git hakkını ara. İş bireyselleştirilmiştir. Yani düzen veya mantık veya inanç şöyle demez. Şöyle demez, biz bunları yeryüzünden kaldıralım. Hiç kimse, hiç kimseye yalan söyleyemesin, dolandıramasın, hırsızlık yapamasın, rüyakarlık yapamasın, sahtekarlık yapamasın, zulüm yapamasın, içizlik yapamasın demez. Bunlar olsun. Birlikte yaşayalım. Ama birilerine zarar verirse, o zarar görenler gitsin, hakkını hukuklarasın derler. Yani birlikte yaşamaya razıdırlar. Yani hani diyor ya, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Yani bu yılanlar içimizde yaşayabilir, biz onlardan razıyız. Yeter ki bize dokunmasın. Yeter ki bize karışmasın. Onların da yaşamaya hakkı var. Herkesin yaşamaya hakkı var. Herkes istediği gibi yaşasın. Hatta onlarla kapı komşusu, akraba, eş, dost, yaren, iş arkadaşı olabiliriz. Nasıl o benim yaşamıma karışmıyorsa, ben de onun yaşamına karışmamalıyım. Milleti kandırıyormuş. Bana ne? Kanmasınlar. Allah onlara akıl vermiş. Milleti dolandırıyorlarmış. Bana ne? Dolandırılmasınlar. Allah onlara akıl vermiş. Milletin ırzına, namusuna göz dikiyorlarmış. Bana ne? Bak ben Müslüman olarak hem öyle bir yasa çıkarırım ki insanların nikahsız yaşamalarını helal kılarım. Sus saymaktan çıkarırım. Bana ne? İstedikleri gibi insanlar yatsın, kalsın. Bize ne? Herkes nasıl isterse öyle yaşasın. Herkes kendi malını, canını, ırzını, namusunu korusun. Bir rahatsızlığı varsa gelsin, hukuka başvursun. Biz kimsenin malının, canının, namusunun, ırzının bekçisi değiliz. Diyerek, ülkede özgürlükler var. Gerçek Müslümanlık, insana dair özgürlükleri daim kılmaktır. Desem, bunları söylesem, iyi olur mu? Allah, iyiliği hakim kılın, evlilikten sakının diyor. Allah iyiliği hakim kılın, doğrulara hakim kılın, kötülükleri engelleyin diyor. Yani kötülükler varsa, kötüler varsa onların kötülük yapmasını beklemeyin. Onları o toplumdan silin, süpürün, tertemiz yapın, pislikten arındırın bu toplumu diyor. O zaman ne oluyor? Bütün bu güçler rahatsız oluyor bu ifadeler. Ama bir önce saydığım şeyler vardı hani, şöyle desek, böyle desek diye, özgürlük versek diye. O zaman birlikte yaşıyoruz işte bütün kötülüklerle. Rahatsız olmuyoruz. Rahatsız da etmiyoruz. Halbuki, halbuki Müslüman kötüyü rahatsız etmek için vardır. Yanlışı, içi yüzlüğü, sahtekarlığı rahatsız etmek için vardır. Onu ortadan kaldırıp toplumu temizlemek için vardır. Bu görevi yapmayan Müslüman, zaten Müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur. İnsanlar, insanlar arasında fitneyi fesadı yayanları, insanların aklına, duygularına, hayatlarına hakim olmak için tuzak kuranları engellemeyecek, bütün bu pisliklerden insanlığı temizlemeyecek bir müslüman toplumu rahatsız etmiş olur mu? Toplumu rahatsız etmeyen müslüman Allah yolunda yürümüş olur mu? Allah rasulleri, yalanları, yanlışları yaşayan, böylece zulüm içinde olan toplumları rahatsız edip onları doğrulara iletmek için gönderilmiştir. Şurası muhakkak ki Allah'ın dininde baskı yok. Yani nerede baskı yok? Zorla Allah'ın dinini kabul ettirme de baskı yok. Ancak insanlar insanlara zulm ediyorsa, zulmü engelleme şart. Bu yolda mücadele şart. Hırsıza, uğursuza dolandırıcıya, milletin sırtından geçinen asalaklara engel olmak şart. Eğer Müslüman Allah'ın doğrularına hakim kılmak, yeryüzünden pislikleri temizlemek için yola çıkmışsa mutlaka birilerini rahatsız edecektir. Rahatsızlığın boyutu önce alaydır sonra tehdittir daha sonra da ölümle öldürmekle tehdittir. Allah yolunda ölümle mücadele eden müminler ölümle öldürülmekle tehdit edilecek kadar yeryüzündeki pislikleri rahatsız ederler. Aksi halde inkar edenler Müslümanları niye öldürsünler? Her türlü küfrüne, yalanına haksızlığına, zulmüne, rıza gösteren müminleri inkar edenler niye öldürsün? İnsanlığın yüz karası pislikler içimizde yaşarken, biz onlardan memnun, onlar bizden memnun olurken, Allah yolunda yürümüş olmanın anlamı var mı? Ey Müslümanlar, varlığınızdan dolayı kafirler rahatsız değilse, inancınızı sorgulayın, hidayetinizi sorgulayın. Ey Müslümanlar, varlığınızdan münafıklar, riyakarlar, çıkarcılar rahatsız değilse, İmanınızı, hidayetinizi sorgulayın. Küfre rıza, küfür zulme rızayı, zulüm sayan bir inanca sahibiz. Ant olsun ki, dünyaya düşkünlüğümüz küfre, zulme, rıza olmayı emrediyorsa, orada imandan çok nifak vardır. Orada imandan çok küfür vardır. İşte onlar, yani müminler, Allah'ın doğrularını hakim kılmak, yeryüzündeki haksızlığı, zulmü önlemek için ölümüne mücadeleye söz vermişlerdir. Onlar ölümü karşılarında görünce sözlerinden dönmemiş, sözlerinde sebat ederek imanlarını artırmışlardır. Allah ölümü gördüklerinde imanlarını artıran müminlerin yanındadır. Allah müminlere kurulan bütün tuzakları bozan, inkar edenlere türlü tuzaklar kurandır. Allah kendine inanan müminleri koruyan, galibiyete ulaştırandır. Sanmayın ki galibiyet sadece dünyadaki zaferlerden ibarettir. Allah katındaki galibiyetin anlamları çok geniştir. Müminler olarak Allah yolunda yürürken öldürülmüşüzdür. Görünüşte savaşı kaybetmişizdir, ölmüşüzdür. Ama yer üzündeki imtihanı bitirmiş, hesaba alnımızın akıyla gitmişizdir. Bundan daha büyük galibiyet mi vardır? Müminler olarak savaşı kaybetmişizdir. Elimizdeki, avucumuzdaki dünyalıklar gitmiştir. Buna rağmen hala Allah'a inanıyor Allah'a güveniyorsak bundan daha büyük bir galibiyet mi vardır? Unutmayın ki Allah'a analarınızı, babalarınızı, eşlerinizi, çocuklarınızı, hısımlarınızı, meskenlerinizi, işlerinizi kurban verebildiyseniz, yani Allah için onları terk edebildiyseniz, o zaman kesin bir zafere ulaşmış galibiyetin kesin. gerçeğini yaşamışsınızdır. Unutmayın ki yeryüzü Allah'ındır. Allah için sizin yeryüzünüzde varlığınız varlığınız, veya yokluğunuz hiç önemli değil. Düşünün bir kere. Ne öneminiz var Allah için? Müminler olarak bizler gideriz, başkaları gelir. Bu topluluk gider başka topluluk gelir. Allah ayetlerinde bunu hatırlatmıyor mu bize? Hatta yeryüzünün tamamı zalimlerin elinde hükümranlığında olabilir. Bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren şey, yeryüzünde yaşarken Allah için ne yaptığımızdır. Günümüzdeki Müslümanlara bir bakın. Neleri nasıl yorumluyorlar? Efendim, Müslümanlar perişan durumda. Yeryüzünde zalimler hakim. Bu nasıl adalet? Allah her insanı, her toplumu imtihan ettiğini söylerken, yeryüzünde yaşayan herkese gerçeği açıklamışken, herkes kendi gerçeğiyle imtihan edilmiyor mu? Yeryüzünün zalimler tarafından yönetiliyor olması, yeryüzündeki mazlumların, zalimlerin şümranlığında eziliyor olması... Hepsi bir imkan olarak kaderciliklerini aşarak hidayet yollarına aramakla sorumlu değiller mi? Hepsi Allah'ın yolunda buluşarak dünya hayatını tamamlamakla görevli değiller mi? Allah zalime de mazluma da nefsine uyma, zulme boyun eğme, aklını kullan, muhakemeni kullan, iradeni kullan demiyor mu? Andolsun ki Allah'a ve kitabına inanan hiçbir insan hiçbir toplum köle değildir. Onların aklı, muhakemesi, iradesi, kalbi hürriyet içindedir. Bedenlere esir edilmiş, üzerlerine baskı kurulmuş, yaşamları üst edilmiş olabilir. Ancak onlar özgürdürler. Allah'ın yolundan giderek kurtuluşa erişebilirler. Allah'a güvenerek Allah'a sığınabilirler. Ancak köleliğe razı olan bir toplum, zalimliğe razı olan bir toplum, birbirinden farksız, her ikisi de nefsinin kölesi olarak yaşamaktadır. Kimi arzularının kölesi olarak efendilik, kimi arzularının kölesi olarak efendilere kuruluk yapmaktadır. Bu yalan üzerine kurulur düzenini tek gerçek bozuyor. Allah'a ve dinine iman, aklın, muhakemenin, iradenin, kalbin özgürleştirilmesi ve arkasından gelecek Allah'ın nimetleri. Esir olabilirsiniz, köle olabilirsiniz, Perişan olabilirsiniz, zalim olabilirsiniz, bütün dünyanın efendisi olabilirsiniz fark etmiyor. Çünkü her iki halde de, ister zulmeden olun, ister zulmedilen olun, her iki halde de aklınız, iradeniz, muhakemeniz özgür değilse hiçbir şey ifade et. Ancak özgürleştirdiğiniz anda her şey değişiyor. İşte Hendek Allah'ın nimetleriyle dolu. O sözlerinde duran müminler Allah'ın türlü nimetleriyle donatıldılar. Halbuki onların tek emeli vardı. Allah yolunda ölmek. Allah yolunda sonuna kadar mücadele etmek. Onlar ölümü gördüklerine bir adım geri çekilmediler. Onlar ölümü görünce sadece imanlarını artırdılar. Allah da onlara türlü nimetlerini mükafat olarak verdi. Bolca. Günümüz hidayetsizliğin köleliğini yaşamaktadır. Özellikle Müslümanım diyenler henüz ölümün imanlarını artırdığına, artıracağına inanmış değillerdir. Hendek Savaşı'nın arkasından gelen ayetlerin özündeki sır henüz Müslümanlar tarafından keşfedilmemiştir. Ne zaman ölümü görmenin imana artırdığına inandıkları, hayatlarına bu imanı geçirdikleri gün mutlak bir zafere, mutlak bir galibiyete ulaşacaklardır. İşte o zaman ister ölsünler, ister yaşasınlar. Onlar kıyamete kadar diridirler. Bugünkü sonun burada bitti. İnşallah haftaya Asab Suresinin diğer kalan ayetlerini inceleyerek devam edeceğiz. Hepinize iyi geceler diler. Allah'a emanetlerim.